Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği Evet, devam ediyoruz. Dinici Destek Projesi özel yayınına şu anda saat 14-15 canlı yayındayız. Evet demin de söylediğimiz gibi küçük bir düzeltmeyle özür dilerim. Soyadını yanlış söylemişiz, dinleyicimizin yanlış söylemişim. Fatih Kanalıcı, stüdyo konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Merhaba Fatih, ben epey inceden tanıyorum tabii. Merhabalar, <gülüyor> uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet yıllar oldu. Fatih'in eşi de meslektaş, Alman radyocu. Evet. Evet, e, biz eşimle birlikte aslında ben de meslektaş sayılırım. Alman radyo kanalları evet, için evet, e, o da paket haberler hazırlıyoruz. Ben daha çok işin iş kısmındayım, hiç mikrofon önünde değilim. Her zaman eşim konuşuyor. Bugün sıra bende. E, biz normalde paket radyo haberleri yapıyoruz. Sevdiğimiz, seçtiğimiz konularda. E, gerçi bu aralar pek seçici olamıyoruz. Konular bize itiliyor gibi ama evet. e, yine de bizim tercihimizle <gülüyor> istediğimiz haberleri hazırlıyoruz. Çok güzel. Biz onu da aslında luizide de e, çağırmayı ihmal etmişiz ama nereden bilecekti çağıranlar da e, onun da radyocu olduğunu. Ama e, bunu bu fırsatı telafi ederiz zaten. Elbette. Çok eski bir e, dostluğumuz var. Peki, e, Açık Radyo bağlantısı nasıl oldu? Benim annem üzerinden mi oldu? Nasıl oldu? Yok aslında... Ee, tabii anlatmak lazım. Biz Ömer Bey'in rahmetli annesiyle arkadaştık. Ee, Komşu. <gülüyor> aslında çok komşuluk değil. Değildi, ortak evet. bir arkadaşımız sayesinde arkadaş olduk. Ee, biz tanıştığımızda 88 yaşındaydık Nerede? galiba Zehra Hanım. Ee, ve hani şey yaşlı birini eğilemek gibi değil. Gerçekten benim arkadaşımdı o. Oturup politika konuşuyorduk, siyaset konuşuyorduk. Ee, kitaplardan bahsediyorduk. Çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Ee, ne yazık ki bir süre sonra kaybettik. Bundan üç sene kadar önce. Burada da radyoda da program yaptık annemle biliyor musunuz? Biliyorum biliyorum. Ha, Bahsetmişti. Biliyorum. Bahsetmişti. <gülüyor> Bahsetmişti ama benim Açık Radyo ile tanışmam e, onunla olmadı. Biraz meslek icabı. Doğru. Ee, biraz Açık Radyo'yu dinleyen arkadaşlarımla. Aslında teşekkürler. Ee, daha önceden Açık Radyo'yu duymuştum. Ben ilk dinlemeye başladığımda gerçekten dinlemedim. Hani hep radyo açık duruyordu. Allah Allah bu adamlar ne konuşuyor ya diyordum. Biraz sıkıcı geliyordu açıkçası. Bir gün tesadüfen tek bir programı arabada dinledim. Başından sonuna kadar Wow dedim. Nedir bu yani? yani Türkiye'de insanlar böyle şeyler konuşuyor muymuş ya? <gülüyor> o günden sonra dikkatimi çekti. Şu anda sabah uyanır uyanmaz radyo açılıyor. Açık radyo. Ömer Bey'in şahane sesiyle Ömer Bey Can'la güne başlıyoruz. Ha, aslında Ömer Bey'le değil bir önceki programla başlıyoruz ama sonra Ömer Bey e, devam ediyor. Gün içinde de neredeyse yani çalışırken çok dinleyemiyoruz ama fırsat bulduğumuz yani su içmeye kalktığımda bile radyoyu bir açıp ne varmış diye dinliyorum ve çalışamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu o zaman <gülüyor> bir, bir şeye takılmış oluyorum kafama <gülüyor> takılıyor bırakıp da gidemiyorum. Hani şeyi bilebiliyorum arabada dinlerken. Evin önüne park edip yarım saat arabada oturup inemediğimi biliyorum. <gülüyor> Yukarı çıkana kadar arada bir şey kaşıracağım diye. Öyle bir bağımlı haline geldim ne yazık ki. Ne yazık ki de gerçi çok güzel bir şey. Güzel değil. bir bağımlılık aslında. Tabii. Evet yani çok bir radyocu işinden etmek. <gülüyor> bu, şekilde. İşte bu aslında çok hoş. Ben destekçi olduğunu da... Destekçilik nasıl başladı? Aslında Fatih. biraz... Ce, cehalet mi diyeyim <gülüyor> çok çok bilmiyordum bu hani arada hep e, programlardan önce sonra hani destekçilerin isimleri söyleniyor Allah Allah bu destek işine falan diyordum An çok da anlayamadım sonra bir gün ya bir bakayım dedim Açık Radyo'nun web sitesinden aa dedim çok da zor bir şey değilmiş e dedim yani destek olmamak ayıp olur yani bu saatten sonra <gülüyor> Düşünsene, yani ben destek olmuyorum ve bir gün açık radyo zor bir duruma giriyor. Kendimi affedemem. Mutlaka destek olmalıyım dedim. O gün başladı. Ee, sonra da devam ediyor işte. Biz o dostluk tarihinden sonra görüşmedik ama böyle bir e, dolaylı, daha doğrusu dolaylı da değil, çok doğrudan bir temas aslında bizim yani manifestoda da yazdığımız gibi... ...yani o mümkün olabilecek... ...en doğrudan... bağ ilişkiyi kurmak istiyoruz dedik... ...ve yani birbirimizi epeydir görmüyorduk ...ama bağ ne kadar devam ediyormuş... ...görüyorsunuz yani. Aslında bilmiyorum siz burada onu ne kadar hissediyorsunuz ama... ...yani biz orada dinlerken... ...böyle sıradan... ...uzakta bir radyoyu dinliyormuş gibi... ...veya uzakta insanları dinliyormuş gibi hissetmiyoruz. Yani Ömer Beyyecan... ...özellikle... ...benim ailemin bir parçası gibi... ...yani her gün evimdeler... İşte e, özür dilerim isimleri çok bilmiyorum ama bu Change.org'un programını hazırlayan... Uy, uygar uygar Bey'i evet. e, her gün bizimle beraber. Yani ve böyle bir sıcaklık var aramızda bizim. Biz arkadaş gibi siz farkında değilsiniz ama <gülüyor> <gülüyor> Uygar Bey'i hiç görmedim tanımıyorum ama arkadaşım o benim aslında. Ya çok hoş aslında. Kışkısız da böyle aynı şeyleri şey, Evet Yardır. eminim o da aynı şeyleri... Evet, bir ne getirdim parça çalalım diye? Parça, iki parça getirdim. Hmm. Birisi birini çalalım. Fuzz Garden'dan Lemon Tree. Hmm. O zaman lütfen bir de senin sesinden telefon numarasını dinleyelim. Ondan sonra çalalım ki destek gelsin. Tabii sesimi duyan var mı orada? Mutlaka duyuyorsunuz biliyorum. 0212 343 41 41 Müzik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 Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da di da da da da di da da di di I'm sitting here and missing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 güzel şarkımış Ben evet, ilk kez dinliyorum. Onu, çok abi. güzel bir şarkı. Benim için de çok özel bir şarkıdır. Ee, biz sevgili eşim Suriye'de tanıştık. Ha, evet onu konuşmalıyız. Ee, bir dönem Suriye'de yaşadık biz bir yıl kadar. Orada tanışıp sonra birlikte Türkiye'de yaşama kararı aldık. Ee, şimdi de birlikte çalışıyoruz. Ee, bu şarkıyı Suriye'de çok dinlerdik o dönemde ve ...bu eski Arap evlerinde yaşıyorduk biz... ...Arap evlerinde oda kiralıyorduk... ...benim yaşadığım evin tam ortasında... ...bir limon ağacı vardı... ...ve yani... ...yatağımda yatarken ben bu limon ağacının... ...limonların dallarını vesairesini görüyordum... ...ay muazzam... ...onun için... E, ...çok güzel anılar getiriyor benim aklıma... ...çok mutlu bir şarkı bu bence... Evet. ...yani böyle sıradan... ...basit mutluluklara ihtiyacımız var... Ve insan da inanamıyor değil mi? Neler oldu? Şam'da mıydınız? Siz? Şam'daydık. Hep Şam'da yaşadık. Halebe'ye ziyarete gittik işte farklı yerlerine Suriye'ye. Ne zamana kadar oradaydınız? 2007-2008'de Orada yaşadık bir sene kadar. Sonra 2010'da 2010'da patlak verdi. 2010'un başlarında Yani kısa süreliğine böyle birkaç haftalığına Gittik. Sonra zaten girmek ha. Mümkün değildi. Evet çok Acayip bir iş yani. Yani dünyanın gidişatı konusunda bayağı kaygı verici işte Ali Bilge ile de programcı dostumuz zaman zaman konuştuğumuz bir şeydi Halep dünyada yaşanan insanların yaşadığı en eski halen iskan edildiği şehir evet. o diye ama artık yok böyle bir şey yani bütün ticaret yollarının şeyi insan inanamıyor yani buna. Yani orada bir tarih ölüyor insanlar ölüyor. Yani çok büyük acılar yaşanıyor ve benim en üzüldüğüm taraf biz orada yaşadığımız için böyle bir bağ hissediyoruz insanlarlarımızda Ve bir süre sonra her savaşta olduğu gibi ölen yok alan insanların, değerlerin, varlıkların değil sadece rakamların konuşulduğu bir şeye dönüşüyor. Yani ne yazık ki bugün 15 kişi, 100 kişi, 200 kişi halbuki sadece rakamlar gitmiyor yani çok büyük değerler kayboluyor orada. ...insanlar ölüyor... ...ve e, şu anda ölmeye devam ediyor... ...insanlar ama... ...kimsenin çok da umrunda değil gibi... ...ne yazık ki. Evet sık sık canlı da konuştuğumuz bir şey bu... ...yani e, basit rakamları... ...ve stratejik hamlelere işte... ...nereyi Hı. ele geçirdik... ...kiminle ortaklık yaparak... ...ittifak yaparak filan şeklinde... ...çok yani... ...insanlık kültürünün... ...demokrasinin filan... E, ...ölmeye yattığı durumlarla... ...beraberiz ve... Işte ...son bu sabah mı... ...daha yanlış hatırlamıyorsam... E, ...200 kadar... ...sivilin ölümüne yol açan... ...Amerikan bombardımanından sonra... ...işler işte de iyi gidiyor... ...çok çok iyi demişin Trump... ...aynen öyle... ...200, 200 sivilin öldüğü bir şeyden harika... ...çok güzel <gülüyor> gidiyor filan diye... ...yani söylem bu düzeyde oluyor işte... ...ne yazık ki... ...evet... Fatih Bey'le konuşuyoruz, Konuşuyoruz. Fatih kanalıcıyla konuşuyoruz. Nici Destek Projesi özel yayının içinde önce içeriden evden başladık sohbete. Evden, evlerden, Zehra'nın evinden konuşmaya başladık. Oradan dünya halleriyle devam ediyoruz. Evet, annemin kapısında da şey vardı işte, savaşa <gülüyor> hiç gerek yok. Ta Irak işgaline giden günlerde konmuş bir şeydi işte Harun'ların... <gülüyor> Mor Ötesi'nin şarkısı ama e, Allah'tan işte dört kuşak bir, bir stüdyoda Fatih'e gösterdim biraz önce fotoğrafı biz buraya çıktık hatta anneme de ben bir zevzekçe soru sordum <gülüyor> <gülüyor> e, benim oğlun olduğum için mi Destekliyorsun radyoyu, baştan beri destekciydi. Çok kızdı, mikrofonda kızdı yani. <gülüyor> Kayıtlarını dökebiliriz. Ne biçim soru soruyorsun? Böyle sorum olur diye. Kızar tabii. Zehra Hanım çok açık görüşlü, çok akıllı bir kadındı. Yani gerçekten espri değil. Biz oturup politika konuşuyoruz derken böyle saçma sapan vakit geçirmek için işte yaşlı teyzem eğlensin şeklinde değildi o e, inandığı şeyler vardı. Çok şey okuyordu ve e, o yaşına rağmen inandığı şeylere destek vermek için elinden geleni yapıyordu. O, şaşırtıcı değil açık radyoda destek olması tabi. Evet, e, yani başından beri destekli ve çok kızdı bu soruma e, <gülüyor> ve son bir e, anı, anı anlatayım. Çok özele girdik ama sanki kendimi övüyormuşum gibi ya da oluyor ama öyle değil aslında. Yani çok, en tipik şeylerinden bir tanesi Kadıköy civarında oturuyordu. Ee, ve bir feminist yürüyüşe, dansla dünyaya meydan okuyan feministlerin yürüyüşüne elinde bastonuyla dans ederek katıldığını iftarla anlattı mesela. Yaparsın. 90 yaşındaydı. <gülüyor> <gülüyor> o sırada yani böyle bir aktivist geleneğimiz var yani açık <gülüyor> radyoda. <gülüyor> Sokaktan beslenir bir hal var. Hepimiz aktivistiz. Evet. Radyoya evet. destek olarak aslında bir çeşit aktivizm bu. Yani tam olarak aynı fikirdeyim sizinle burada ve yayınlarda da bunu çok sık dile getiriyoruz zaten. Evet bu bir aktivist harekettir. Böyle bir radyoyu merkeze alarak bir arada bulunmak, bir buluşmak. Çünkü evet bizim hiçbir dinleyicimizden bu bedeli ödemek zorundasın ya da bu bedeli ödeyerek bu yayını dinlersin gibi bir zorunluluğumuz yok olmadığı halde. Durduk yerde bunu yapıyor olması bence de büyük bir aktivist harekettir. Ömer Bey, geçenlerde e, söylemiştiniz kim demişti acaba bu bir sapmadır diye. E, e, ekonomi modeli olarak da, iktisadi olarak da aslında çok standartlara uymayan bir şey. Yani aslında biz burada sınırları zorluyoruz sanki. Olmayan bir şey, olmayan bir şey demeyeyim de sistemin olmasını istemediği bir şeyi olduruyoruz. ...Bengi de benzer bir şey söylemiş olabilir... ...ama asıl şeyden... ...Bilgi Üniversitesi'nden... Evet. ...bir dinleyicimiz... ...destekçimiz dün... ...konuk olmuştu bize... ...o dile getirmişti... Evet. Evet, ...böyle bir e, sapma... Eli, e, ...adını ben de... ...şu anda çıkaramadım... Brezilyalı oldum ama... aslında ...Yelda, Yücel. Yelda Yücel, evet. Hı -hı. evet. ...aslında Yelden şöyle Yücel. bir şey var... ...aktivizm... Bu arada yani küçücük bir destek yaparak ben ne kadar çok şey kendi üzerime <gülüyor> alıyor oldum, aktivizm yaptım. Ee, ama böyle yani hakikaten böyle. Doğru aslında ama bir tarafından ben e, bunun açık radyoyu kurtarmak veya yaşamasını sağlamaktan ziyade biraz bencil bir tarafı da var. Yani ben bunu kendim için yapıyorum aslında. Çünkü ben şöyle düşünüyorum ben vapura bindiğimde bir adam çok güzel, bir, çok güzel gitar çalıyor ve ben o adam para veriyorum. Yani sevdiğim için vermiyorum. O adam gelsin bir daha çalsın diye veriyorum ben o parayı. Aslında Açık Radyo'da da benzer bir şey. Düşünüyorum ben Açık Radyo'ya destek olmazsam var olmayacak. Yani ben tek başıma değil tabii ama e herkes benim gibi düşünürse ne olacak? Yani her herkes derse ki ben yapmıyorum kardeşim başkası yapsın. Ben bencilim aslında bir taraftan da. Ya yani o kadar harika bir program ki siz burada ne yaptığınızın farkında mısınız bilmiyorum. Ama... <gülüyor> Çok ciddi diyorum. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz burada. Ve ben bunun kaybolmasını istemiyorum. Ben dinlemek istiyorum. Ve dinlemek için e, elimden geleni yapıyorum. Bu bir taraftan da bencillik de diyebilirsiniz. Benim kendi bencil duygularımla yardım ediyorum belki de. E, bir taraftan da geçen gün şeyi düşünüyordum. Bu dinleyici destek programları başladıktan sonra. E, elektrik faturası mıydı? Su faturası mıydı? Faturayı elime aldım. Ve dikkat ettim ki aslında ben her ay... ...hiç dinlemediğim bir radyo televizyona destek oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da biraz ironik, ironik geldi bana. Yani Dedim her ay bunu yapıyorsam... ...her gün dinlediğim bir radyoya ben niye destek olmayayım? Değil mi? Evet doğrusu e, harika. Bu e, Bunu sabaha kadar sürece... Biz, ...üstelik de bunların... ...bir profesyonel e, radyocudan geliyor olması da ayrıca... Keyif verici doğrusu yani. Hiç ne? hafife almayın. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz burada. <gülüyor> yani sadece güzelliği, çok profesyonel, çok iyi kalite bir iş yapıyorsunuz bence. Tamam siz bu izle tekrar gelin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada hemen Kera biraz diyeceğim. daha rahatlatalım. Dinleyicilerimizi 105 kişi olmuşuz şu hmm. ana kadar. Bugün, sadece bugünkü destekçiler Ali Caner Çelik, Atagül Demir Şentürk, Sabahat Gökçen Yılmaz ve Serin Eren Gezgin sayesinde çok Teşekkür ederiz destekler için. Bu şu anlama geliyor. Dinleyicilerimizden öğrendiğimiz bir şey. E, her yıl bir önceki yılın aynı gününden destek özel yayından bahsediyoruz. Mümkünse bir kişi daha önde olmak gibi bir... Hedef koyduk karşılıklı olarak kendimize. Mesela geçen senenin sayısına baktığımızda, geçen sene e, aynı gün yani geçen senenin cuma özel yayınına baktığımızda, muadili gününe baktığımızda e, toplam sayı 215'ti. Şu anda 105 kişi olduk bile ki yayının daha bize ayrılan bölümünün tamamlanmasına 5,5 saatten bir gıdım az bir şey kalmış oldu. Kaldığını düşünecek olursak gayet iyi gidiyoruz. Yani şu an... Bir on destek daha geldiğinde siz buradan çıkana kadar on destek desteği bir araya getirdiğimizde geriye sadece bir yüz destek kalmış olacak. Da çok evet iyi. bir radyocu olarak Fatih şimdi rakamı söyleyecek telefonu söyleyecek parçasını da hangi parçayı çalıyoruz? E, Melis Danışment'den Melis Danışment e, bin doz öfke. Bin doz öfke evet. Ee, telefon numaramızı telefon söylersen numar gelecektir zaten diye ümit yani, ediyoruz yani. Tabii 0212... 343 41 41. Öfkeden delirdim bir boğa gibiydim çirkin sesli bir politikacı üçüncü sayfaya düşmüş bir katil ne önüme... Bakıyordum ne arkama Varsa yoksa Bilendikçe bilenen Zihnim Sonu gelmeye Beni üzenler ölmesin ama Sürünsünler karanlık zindanlarda Ne önümü bakıyordum ne arkama Varsa yoksa bilendikçe Bilenen zihnim sonu gelmiyor diye bin doz öfke miydi? Bin doz öfke Çok güzel. ama Din... bu kadar içecici bir öfke şarkısı evet. olur ve hemen telefonunda çaldığınız uyuyoruz evet, iki saat birden doldu bu yani az buz bir şey değil Şahane. günün bu saatinde bu evet. yani e, ölen, öğleden sonraki anlarında Rehavette. rehavet diyelim tırnak içinde <gülüyor> Gel, gelen iki destek az buz bir şey değildir. Bizim için çok çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Devamı gelsin. Umarım Fatih Karalıcı ile birlikteyiz. Dinleyicimiz ve destekçimiz 14.38 dinici Destek Projesi özel yayın içindeyiz. Evet ortak birçok yönlerimiz var. Ortak tanışıklıklarımız da var. Ama en önemlisi de yaptığımız işin bir çeşit aynı iş olması aslında mesleği radyoculuk. Yani eşi Louise de, karısı Louise de e, radyocu. ...o mikrofon önündeki olan... ...esas... ...konuşan ses onun... ...bir de yeni küçük kızları var... ...Leyla Sofi, onları da... E, ...topluca bekliyoruz yani... ...geliriz tabii, yabancı değiliz... Evet. ...buradan evet. nasıl bir... ...yol görünüyor... ...şimdi Almanya üzerinden siz yayın yapıyorsunuz... ...biraz da onu aktüel politikada konuşalım... ...yani Almanya ile olabilecek... ...en zorlu bir döneme... ...girmiş durumda görünüyor... Ilişkiler. Gerçi son Merkel yatıştırıcı bir demeç vermiş ama. Ne yazık ki e, öyle sıkıntılı bir süreç. Gerçi ben bunun e, seçimlerden sonra değişebileceğine, belki de değişmeyeceğine bilemiyorum ama e, seçim politikası olduğuna inanıyorum. Bu yaşananların. Ve seçimlerden sonra daha farklı bir şey de olabilir ama e, bu bizi etkiliyor tabii ki etkiliyor. Evet onu yani, soracaktım. En basitinden e, daha önce ben herkesle konuşuyorum yani kimseye mesafeli değilim. E, her partinin seçmeniyle görüşmek, bilgi almak istiyorum. E, tarafsız olmak istiyorum. Ama biraz e, çekinir korkar olduk ne yazık ki. Hani e, insanlar bizi tanımadığı halde Alman radyosu için bir haber hazırlıyoruz deyince e, tepki gösteriyorlar zaman zaman. Evet. Kimi zaman sert, kimi zaman yumuşak ee, tepkiler alıyoruz. Halbuki ne yaptığımızı çok da evet, bilmiyorlar. Bu benim ama. şey, yani milliyetçi, şaşırtıcı. Yani. Yani değil aslında milliyetçiliğin, milliyetçi söylemin hı hı. tipik şeyi bu yani. Düşmanlaştırıcı ve nefret söylemine dönüşüyor tabii. O zaman da duygular da etkileniyor maalesef. Hı hı. Yalnız Empati. Evet ben de onu diyecektim işte bir şey dikkatimi çekiyor ee, empati çok önemli tabii ve aslında empati için en önemli şey sanırım dokunmak yani çoğu zaman hani bu olaylardan dolayı Almanya'dan veya Alman hükümetinden nefret etmiş insanlar bile benim eşim Alman onunla karşı karşıya geldiklerinde gerçekten anlamaya çalışıyorlar ve ben şunu görüyorum insanlar dokunduğu zaman empati yapabiliyor Anlayabiliyorlar ama hiç tanımadığın biri sadece orada bir sana sunulan bir resim olursa ondan nefret etmek çok kolay. Bu totalitarizmin en tipik stratejisi ve faşizmin de diyebiliriz. Böyle imajları sürekli nefret imajlarını sürekli tekrarlayarak üzerimize saçarak yani maalesef Türkiye'de en önemli eksiklerden biri şey. Ee, sen belki uzun süreler Almanya'da da bulunduğun için. Aa, yok çok yaşamadım ben evet, Almanya'da. Evet çok doğru. Ee, şey yani tarih kitaplarında filan da yeterli bilgi yok. Yani özellikle 2. Dünya Savaşı'na giden yolların e, yılların hiçbir bilgisi yok. Yani 1923'te filan bitiyor tarih Türkiye'de müfredatta. Bu da tabii özellikle 1930'ların başından beri Hitler'in yükselişini, Mussolini'nin Franco yıllarını filan e, faşizmi bilmek mümkün olamadığı için bambaşka klişelere teslim olma tehlikesini yaratıyor bence yani. E, sadece bu Almanya ile ilgili konu değil yani bizim kendi içimizde çok daha önemli konularımız da var. Yani biz kendi içimizde de ne yazık ki çok kutuplaştık, çok ayrıştık ve ben bunun da sebebinin bizim birbirimize dokunamadığımız olduğunu e, biliyorum. Yani e, bir insan işte... Hayırcılar, evetçiler, şuncular, buncular diye karşısındakinden nefret ediyor. Ama ben aynı amcayla oturup çay içtiğim zaman çok güzel sohbet ediyorum. O beni anlıyor, ben onu anlıyorum. Hmm diye böyle bir düşünebiliyor. Yani benim bakış açımı da yakalayabiliyor. Ama ne yazık ki öyle bir hale geldik ki biz baştan önümüze bariyerler koy koyuyoruz. Yani ha, bu bu çocuk hayırcıdır. Ya bunun saçları uzun. İşte şu çocukta dövme var. Ben onunla hiç konuşmayayım o zaman şekline geldik. Oo, Halbuki oturup konuşsanız bir araya gelseniz birbirinizi çok seveceksiniz belki. Ve belki de benim inandığım şeyin yanlış olduğunu anlayacağım ben. Veya tam tersi. Hayati önemde tabii bu söylediğinde. Yani bir de şey de var. Mesela e, resmi retkili ağızlardan da bu benzer düşmanlaştırıcı söylem de çıkıyor. işte onlar teröristtir, bilmem nedir diye gazetecilere. Deniz Yücel'i tanıyor musunuz? Bundan dört sene önce bir kere tanıştım ama çok arkadaş, yakın arkadaşım olduğunu söyleyemem ama tanışmıştım. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar Deniz ile ilgili olarak da Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ne. Yani zorlu bir dönemden geçiyoruz tabii ama gerçekten anlamamız ve bunun üstesinden gelebilmemiz hukuku, hukukun üstünlüğünü tekrar muhakkak sağlamamız lazım. Bu yoksa hepimizi perişan edecek yerlere serecek durum yani değil mi? Tabii biraz pozitif olmakta fayda var. Evet. Umut hepimizin içinde. Umudu ee, da biz yaratabiliriz İşte bu konuşma mesela bende yaratıyor evet. senin, senin bu söylediklerim bende yaratıyor Bunu intifat için söylemiyorum Yani latife olsun diye ee, Açık Radyo'nun varlığı da bende yaratıyor Yani siz güzel. her gün Her sabah Her sabah değil bütün gün e, Birçoğumuzun belki de cesaret edemeyeceği Açık açık konuşamayacağı Konuları konuşuyorsunuz burada Ve aslında sizin var olmanız Ha demek ki böyle bir şey yapılabiliyormuş Şu anlatıyor bana ve ben bununla umut dolu oluyorum. Yani bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum o zaman. Bitmemiş. Var bir şeyler yapan adamlar var burada ve demek ki hala bir adım atılabiliyormuş. Ee, onun için ben size teşekkür ederim aslında. Vallahi. Hepiniz e, burada bize umut veriyorsunuz varlığınızla. Karşılıklı vallahi Fatih. Çok Körlerle olduk. sağırlar birbirine. <gülüyor> Katı yani öyle değil aslında. Tek yol dokunmak yani o Epey de bu günler için özel bazı metinler üretmeye çalıştık. Hep bu cinnet halinden kurtulabilmek için işte kültür, sanat, edebiyat ve diyalog kurmak, dokunmak, empati yapabilmek üzerine çok kafa patlattık ve patlatıyoruz. Sonucu da alacağımıza inanıyorum ben yani. Kuşkusuz. Ben de o inançtayım. Dinleyici Destek Projesi de bunun böyle olacağını ispatlıyor zaten ve her geçen yıl yani dinleyicilerimiz buna rağbet göstermesiyle bu net bir istah, e, ispattır. Çünkü hiç kimseyi zorlamadığımız bir alanda müthiş bir muazzam bir destekle karşı karşıyayız. Sem e, destekçi sayısı açısından da böyle hem e, vermiş oldukları bedel açısından da baktığımızda Açık Radyo'nun her yıl genel giderlerinden daha fazla dinleyiciler karşılamış oluyor. E, bu oranda yani, mutlu olmak için iyi bir neden bu bence de şu anda. Evet. Evet galiba burada noktayı başka bir parça getirdin mi? İki mi? İki, getirdin. i̇ki getirdin. Evet, Biz fazladan oyaladık. Zaten biz fazladan <gülüyor> oyaladık. <Bey>. <gülüyor> Ama e, Hasret gidermiş olduk bizde. Kişisel şeylere de yarıyor. Bencilce bir bakış. Ayrıca bizi bize çok <gülüyor> iyi anlattığını kullandığı... da düşünüyorum Fatih Bey. Evet radyoyu da bu amaçlarım için kullandım. <gülüyor> kötüye kullandım. <gülüyor> ben biraz... Şimdi reklama çıkacağız. Aha, özür dilerim. Buyur, ben biraz söylemek zorunda hissettim çünkü merak ediyordum. Siz farkında mısınız ne yaptığınızın diye. Ee, hatırlatmak istedim. Siz ne yapıyorsunuz? Farkında mısınız? <gülüyor> bir daha söyleyeceğim. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, İnşallah geldiğiniz farklı. için. Ben teşekkür ederim. Eşinize saygılar, selamlar. Kızınızı da öpüyoruz var. gözlerinden. Sağ olun. Sağ Çok olun. teşekkür ederiz. Evet, destek projesi özel yayını devam ediyor. Canlı yayınına saat 14:46 dinleyicimiz ve destekçimiz Fatih Karalıcı ile birlikteydik. Bu esnada da destekleriniz gelmeye devam etti. 105 kişiden biraz daha ileri geçtik ama tam sayıyı şimdi niche bir arın ardından. Söylemiş olacağız. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği